Herkese merhabalar 94.9 Açık Radyo'da Açık Yeşil programındasınız ee, Ömer Madra ve Ümit Şahin bugünlük izinliler bende vekaleten bakan Can Tombil olarak hepinize günaydın diyoruz ve destekçimiz Vahap Erden'e de teşekkürlerimizi ettikten sonra e, Açık Yeşil'in belki de bugünün en, güne, en gündeme gelir konularından bir tanesi olan e, Taksim Gezi Parkı'ndaki nöbete ve polis müdahalesine dair konuşmak üzere. Bir program hazırladık sizlere. Biliyorsunuzdur. Taksim Gezi Parkı'nın yıkım ekiplerinin girmesini protesto eden yüzlerce İstanbul'du. Parkta İstanbul'daki Taksim Gezi Parkı'nda şu anda nöbetteler. Film ve müzik gösterileri eşliğinde nöbet devam ediyor. Sökülen ağaçların yerine yenileri, yeni fidanlar dikilmeye başlanıyor. Dün gerçekleşen bir polis müdahalesi vardı. Ondan önceki günde gerçekleşen. Dozerlerle beraber ağaçların yıkımı vardı. Buna karşı duran bir direniş hareketinden de aynı şekilde bahsediliyor. Bu direniş hareketinin de detayları Açık Gazetede'de aktarabilme fırsatı bulabilmiştik. Bugün e, Açık Yeşil'de de bu detayları ve gündemi anlatmaya çalışacağız. İsterseniz dün e, neler olmuştu? İlk müdahale nasıl olmuştu? Açık gazetedeki ufak bir kayıtla beraber e, programımıza başlayalım. Bülent Müftüoğlu'nun Taksim Platformu'nun gönüllerinden Bülent ile bir... E, görüşme gerçekleştirmiştik Açık Gazete'de. Bu e, görüşmeden ufak bir parça indirerek Açık Yeşil'e de başlamış olalım. E, dün gece aslında e, Taksim Gezi Parkı Derneği olarak Taksim Gezi Parkı'nda e, beraberdik. E, grupla beraber. İşte akşam yedi buçukta e, çay bahçesinde oturum, oturduk. E, orada Gezi Parkı'nın İşte e, geleceği ile ilgili, Taksim dayanışması ile ilgili e, konuşma e, konuşmamız vardı. Hı hı. E, ona doğru e, işte on çeyrek geçe filan e, bitti toplantı bayağı doğuza da uzadı aslında e, herkes işte e, evin yolunu tuttu diyelim. E, ben Gümüş Suyu tarafına, bir kısmı Taksim tarafına. Üç arkadaşımız da Elma Dağ'daki evlerine doğru yürümeye başladılar. Gümüşsuyun'da tam Alman Konsolosun oraya geldiğimde arkadaşlarımdan biri aradı. Ya Divan Otel'in karşısında bir şeyler oluyor dedi gezi parkında. E dedim dur döneyim o zaman. Geri döndüm. E, bu daha önce yıkılan köprünün hemen yanında bir tane dozer. Ee, çalışıyor ondan sonra geldik şaşkın şaşkın bakıyoruz Gezi Parkı'nın e, divan otelin karşısındaki duvar yıkılmış ee, orada da tam ağaçlar var eskiden yolun geçtiği yerin yanındaki e, yerde e, kepçe e, Gezi Parkı'nın içine girmiş interkontinentale doğru toprağı a, alıp alıp atıyor Evet. Böyle bir anlık şaşkınlık filan yaşadık. Arkadaşlardan biri Gezi Parkı'nın duvarının üstüne çıktı o sırada. Yıkılmış duvarın en uç noktasında daha yıkılmamış taraflarına. Ben o arada bir hafriyat kamyonunun geldiğini gördüm. Ben de aşağı indim. Neyse operatördeki Kepçeyi çalıştıran operatör Yine çalışmaya devam etti İşte aldı toprağı Hafriyat kamyonunu açacak gibi filan ama Ben de hafriyat kamyonuyla Onun arasında kaldım ee, işte bir durdu döküm boşaltayım filan Sonra e, Durdular Bunlar o arada kamyondaki kişi indi Bizim arkadaşın oraya çıktı İşte ne yapıyorsun işte Öleceksin şu bu filan Neyse biz adamlara bağırmaya başladık. O arada bir orada çalışan güvenlikçi geldi. Ondan sonra telefonla aradı tabii. Telefonla arayınca bunlar geri çekildi. Ee, birazdan işte gece müdürü dediği herhalde olan bir kişi geldi ee, yanımıza. Bu saat 10 buçuk, on, on, on bir. Buçukta, buçukta oluyor bunlar hı. aşağı yukarı. Gece. Gece evet. Yani herhalde bizden bir belki bir 15-20 dakika önce başlanmış. E, fakat akşamüstü de sonradan e, operatördeki kepçeyi çalıştıran kişiye sorduk. Yani e, müdür gelmeden önce görevli kişi. E, ne yapıyorsunuz siz dedik. Yani nedir bu olayla? Ee, dedi zaten dedi burada dedi, iki tane ağaç vardı dedi onları söktü, söktük biz dedi. Ee, ondan sonra sökülen ağacı dedi işte gelip aldılar başka yere dikmek için gittiler dedi. Yani bu da bir şey oldu artık herkesin ağzında e, sürekli söylenen bir şey ağaçların sökülüp başka yere dikilmesi Evet ağaç kavramı evet. Evet. Onları götürdüler zaten dedi İşte e, dedik ki burada ağaçlar var şimdi e, Yolla e, Şey arasında Senin kepçeyi daldırdığın yer arasında e, Onları da dedi Gelip götürüp başka yere dikecekler dedi falan. Ama e, Kepçenin işte çalıştığı yerin Tam dibinde yani hani Biraz daha gitse e, Orada çok büyük olmayan ağaçlar var Şeye doğru Intercontinental Oteli'ne doğru O arada müdür geldi işte müdürle konuşuyoruz ama zaten ilk operatörleri bu kepçeyi görünce işte telefon açmaya başladık biz. Yani dördümüzde değişik yerlere telefon açmaya başladık. Ve yani 20 dakika içinde 15-20 dakika içinde işte bu konuya duyarlı ekolo ekolojistler, aktivistler, Yavaş yavaş gelmeye başladı. Yani o müdür geldiğinde 10-12 kişi olmuştu bir anda. Ee, i̇şte müdür dedi ki ya dedi burası zaten proje şeyinde, kapsamında dedi, e, planda var burası dedi. Buranın Bu şey yapılacağı. Ağaçların nakledileceği öyle mi? Ağaçların nakledileceği ve e, a, a, a, burada yolun genişliği, yaya yolu olarak genişletilecek dedi. Fakat sonra ben baktım bu Elma Dağı tarafından gelip Gezi Otel'i Mete Caddesine doğru arabaların geçtiği bir güzergah vardı. Evet. Yani arabalar gidebiliyordu. Baktım orası ortadan kalkmış. Sonra şey dikkat edince bu çıkış tüneli genişletilmiş aslında ondan yani arabaların geçeceği alan kalmamış. Evet, bu dalma tünelleri dedikleri. dalma tünellerinin evet şeye, dolma bahçeye doğru olan e, çıkışı genişlediği için arabaların yeri ortadan kalkmış e, o nedenle yapıyorlar büyük ihtimalle e, neyse bu, bu arada tabi sayı artmaya başladı bir anda twitter'dan filan da herhalde çok şey oldu e, bir anda insanlar gelmeye başladı böyle Havaalanından işte Bodrum'dan gelip gelen bir arkadaşım bir baktım short elinde bir tane bez torbayla geldi. Uzun zamandır da görmüyordum. Nereden geliyorsun dedim. Bodrum'dan geliyorum dedi. İşte havaalanında Twitter'da duymuş. Yani, taksiyle hemen oraya gelmiş. Baya, bayağı şey oldu insanlar Yani kalabalıklaşmaya başladı. İşte o arada bir polis geldi ama polis de tabii pek karışmak istemedi. Yani o müdürle bir görüştü. Bu gece yarısı operasyonunda siz, işlemlerde plan dahilinde diyor gece müdürü olan e, evet, evet. Ama plan nerede peki? İşte biz de onu sorduk. E, hatta bir, arkadaşlardan, e, bir kadın arkadaşımız. Ya ben mimarım dedi. Plana bir dakika bakabilir miyiz dedi. Ondan sonra e, onun üstüne ya burada değil dedi. Belediyede şu anda plan dedi. <gülüyor> e, müdür olan kişi. Sonra e, yani zaten adam e, dedi ki herhalde bir telefonlaştı açtı falan. Bir de o arada e, tanıdık gazetecilerden gelenler oldu. O arada işte ilk A haber e, geldi. Onlar röportaj yapmaya başladı. Hani bu kadar kalabalıklaştığını, bir de medyanın geldiğini görünce adam dedi ki zaten dedi e, bizim görevimiz bu saatte bitti. İşte sabah var diyalındaki e, kişilere devredeceğiz görevi dedi. Onlar devam edecek dedi. E, onun üstüne zaten bizde e, kalmaya karar verdik. Yani nöbet de e, devam ediyor. Nöbet devam ediyor, Hı. evet. Ben e, üç buçuk, e, üç kadar oradaydım. İşte sabah yedi buçukta yine toplanacaktı insanlar. Ya yani aradım, Bayağı kalabalıkmış. Yani şey de şu anda gelmiş, medya da e, gelmiş. E, Herhaldeş. Hani şu anda bu kadar kalabalığı görünce pek bir şey olacağını zannetmiyorum ama evet. e, tabii yarım e, tamamlayamadıkları bir iş var şu anda. E, orada bir koca delik açılmış zaten. Evet fotoğraflarınızı çekip e, yollamışsınız sosyal evet. medya üzerinden hakikaten hı hı. o karanlığı denen projektör ışıklarında kocaman bir çukur evet. görünüyor. Yıkık duvar da e, görünüyor. Evet. Duvarın bayağı bir kısmı aslında yıkılmış. Eskiden Gezi Parkı'ndan inip Divan Oteli'ne doğru geçtiğiniz basamaklardan itibaren bayağı bir e, yıkılmış bölüm var. <gülüyor> Zaten herhalde e, bu insanlar gelmeye başlayıp e, ortalık kalabalıklaşınca işte önce o hafriyat kamyonu sonra da Dozer ortadan yok oldu yani geldikleri yere gittiler kayboldular yani, onlar yani gizli bir operasyon yapıyor devlet evet, büyükşehir tabii, belediyesi iş yani makineleriyle gece karanlığında gizli operasyon yapıyor bu da anca, ancak yani aslında bu coğrafyada olabilecek işlerden biri köprünün yani. o, işte o eski tarihi köprünün yıkılması da gece vakti olan bir evet. operasyondu bu da yani onun benzeri Yani öyle olmasa zaten gecenin o saatinde e, yıkıma başlamazlardı. Bülent Bey çok ufak belki de gereksiz gelebilecek bir detay Hı. sormak istiyorum son olarak. Ya e, bu ağacı naklettik, ağaçları naklet diyorlar ya. Bunun için nasıl bir araç kullanmışlardı? Etrafta görebildiğiniz bu ağaç nakil aracı gibi bir şey var mıydı? Yoksa kepçeyle bizim bildiğimiz manadaki kepçeyle ağacın kökünden söküp ...bir şekilde ortadan kaldırılmasın, kaldırılmasından mı bahsediliyoruz? Biz tabii onu göremedik. Zaten Hı. şimdi orası o kadar daralmış ki... ...yani e, o hafriyat kamyonu belirli bir noktaya kadar geri geri gelebiliyor. Yani o, önceden e, büyük ihtimalle bir hafriyat kamyonuna konulup e, gitmiştir. Yani o, Molozlarla et, beraber. Moloz ve toprakla beraber. Evet. Yani o herhalde bilmiyorum artık nasıl bir şey ki bu sürekli naklediliyor bu ağaçlar aynısı Cumhuriyet Caddesi'nde de oldu biliyorsunuz bir yerlere nakledildi ama hiç hani nakledilmiş olsa ...işte fotoğraflarla gösterebilirler. Evet, yok böyle bir şey canım. Yani Yoktu. tamamen uydurma... Yani bir şey. zamanlar İstiklal Caddesi'ndeki ağaçları da nakledeceğiz. Evet müdahalenin ilk gerçekleştiği gün... ...Bülent Bey'le bu şekilde bağlanmıştık. Bülent Müftüoğlu'yla bağlantımız bu şekildeydi. Detaylar bu mimarideydi. Ve ardından da bir polis müdahalesi gerçekleşti. Dozerlerin hemen ardından polis gaz bombalarıyla beraber... ...dozerlerini korumak için... ...ve zabıta görünümlü insanlarla beraber e, orada bulunan insanlara sert bir şekilde müdahale etti. Ardından e, milletvekillerinin Sırrı Süreyya Önder'in ve e, oradaki bulunan insanların, nöbette olan insanların da e, birlikteliğiyle... ...bu yıkım, e, başla, henüz başlamış olan yıkım bir şekilde durduruldu. Şu anda insanlar nöbetteler, İstanbul'dular nöbetteler Taksim Gezi Parkı'nda. Çadırlar kuruldu, müzik ve film gösterimleri devam ediyor. Biz de isterseniz şimdi oraya bir bağlanalım... E, ...Taksim Gezi Parkı Derneği'nden... ...Kerem Akalın'la ufak bir görüşme gerçekleştirdik. Kerem Bey merhabalar. Merhaba. E, son durum nedir acaba? E, son durum şu... E, ...bugün... E, ...bu sabah itibariyle... E, ...dün gece... E, ...sabah kadar süren etkinlikler... E, ...buraya gelen... E, ...İstanbul 400 yerinden gelen... ...katılımcıları... E, canlı tuttu, ayakta tuttu... E, ve e, buradaki dili tekiştirdi diyebilirim. E, e, bu sabah itibariyle Fındıkhan e, çadırlar da onlarca çadır da, e, da yeni bir güne başlandı. Bu güne parkta başlandı. E, parkta başlayan bugün. Alo. Kerem Bey biraz daha yüksek sesle konuşabilir misiniz Tabii acaba? Ki. Tabii. Ki. Evet. E, Farkta başlanan yeni gününle e, birlikte e, buradaki e, dayanışma bir e, organizasyonu e, e, oluşturmaya başladı. Evet. Şu anda e, bildiğimiz tüm e, işte Wall Street'teki ya da başka dünyanın başka yerlerindeki e, dayanışma e, hareketinin e, buradaki bir örneğini görüyoruz. E, Atölyeler organize ediliyor şu anda ilk atölye olarak medya atölyesi. Evet. Konunun hakimliğinde katılımcılara aktarılıyor. Bir yandan da taksim dayanışmasının yani 80 e, suç dileşenden oluşan e, dernek grubundan oluşan taksim dayanışmasının bir illetişim makası e, var. Burada da bugüne kadar toplanmış yüz bine yakın e, imza e, kampanyası bir yandan sürüyor. Bir yandan da e, yapılacak e, hukulsuz girişimlerin, e, organizasyonun e, koordinasyonu sağlanıyor. Ve e, gelenler basit e, ve parka e, gelen e, herkes bu girişim masasında Evet. Peki polis ve dozerlerin, e, yıkım ekibinin hareketliliği nasıl? Herhangi bir gelişme var mı bu konuda da? Şu anda parkta e, yani parkın Polis tarafından iştihar bölümünde değil, takdim meydanına bakılan e, karargah bölümü dışında herhangi bir polis hareketi bulunmuyor, gözlenmiyor. E, ve e, buradaki havada bugün herhangi bir e, yıkım işleminin, yani hukuksuz bir yıkım işleminin daha bugün sürenince yönünde. E, gayet sakin, güzel bir park sabahını uyanmış durumda takdim gezi parkı. Evet, çok güzel. E, evet. Ee, aynı... buyurun. Bu, buyurun buyurun lütfen rica ederim ee, özetlemek gerekirse biliyorsunuz e, dün ruhsatsız bir e, inşaat e, işlemi için e, dozerler parka e, taarruz ettiler parkta bir sıkım başlattılar evet. e, ve e, İstanbul emniyeti de bu ruhsatsız ve hukuksuz Likimi e, korudu. E, Bunun e, e, bu eylemin bir suç e, unsuru olduğunu e, düşünerek bir suç duyurusu hazırlıyorumdayım. E, saat 11:30'da dayanışmanın e, bir basın toplantısı olacak. E, tüm detaylarla ilgili, bütün detaylar, etmiş detaylar ve parktaki gelişmelerle ilgili e, tüm kamuoyu bilgilendir. Evet anlattığınız üzere e, aktiviteler ve insanların oraya gelmesi de artmaya başlamış. E, oldukça güzel bir manzara görünüyor olsa gerek orada da. Şöyle e, tabii ki çok güzel bu yani e, iş bu hale gel geldiğinde e, olması e, düşündüğümüz, planladığımız, e, hayal ettiğimiz bir manzara çıkacak. Çünkü e, bu kadar cehir şerem biz saliz e, karşısında. Denen burada olmak üzere tam da alanında, tam yerinde, tam zamanında olmak üzere bir e, yaşam alanını korumak söz konusu olmuyor. Bunu çeşitli örnekleriyle gördük. Evet. E, bu tecrübeden hareketle e, e, Gezi Parkı Derneği'nin pazartesi gecesi saat e, e, 19.30'da başlayan ve e, uzaması sebebiyle 23.00'de sularında biten toplantı ayrıca... Ayrıldıkken yani buradaki yıkımı farkında e, düzey bölgenin içindeki duvarın yıkımına teşhis ettiği arkadaşlarımız ve süratli bir iletişim öyle burada toplanıldı ve e, yıkım e, işlemi durduruldu gece için evet. e, buradaki şampiyonun için de sözüyle saat, e, sabah sekize kadar durduruldu herkesi gün biliyorsunuz. E, polis koruması altında bu hukuksuz e, yıkım devam etti. E, ve buna e, bu yıkıma karşılık burada da bir, bir direniş tabii ki baş gösterdi. E, gün ortalarında nihayet milletvekillerinin e, işte, güzel olarak burada bulunmalarıyla birlikte e, yerlerin ancak yarılması, aşılması süresiyle kepçenin altına girilerek keçimin e, hareketi durduruldu, aleti ne aleti önlendi. Ancak böylelikle bu işlem yani bir milletvekilinin ve bizim senin dozerin altına atmadığa e, dokunmazlı olan bir işlemdir. Yoksa evet. bu bahsettiğim işlem bir e, onlarca kez boyunca e, muhafif cireler e, tarafından buraya gelen gönüllüler karşı e, savunun insan merkezli bir yapı olsaydı da sabit e, bir marifetiyle polis marifetiyle değil, e, zaten ele geçirilmiş e, özel güvenlik bütün e, özel güvenlik elememle olduğu yüzünden belirce e, bu keçelim e, iş görmekten alıkollanması e, engellendi. Evet. E, günün sonunda e, polis e, vilayetten gelen, yani validen gelen bir sürü anladığım kadarıyla bir emirle e, zaten e, çekildi e, faaliyeti, kepçenin çalışması faaliyeti durduruldu. E, Sonrasında da iş çıkış saat bile bilirse saat altıdan sonra muazzam bir insan zaman birlikte bilirse e, e, o ana kadar direniş, direnen iki yüz kadar kişinin buldu ve sonunda da e, akşam tartışında polis tamamen çekilerek, sadece gözlemciler bırakarak burayı bir e, festival alanına dönüştü. İkini e, hepimiz Evet, nöbet e, bir sivili evet. tahtsizlik eylemine dönüştü, ardından da bir festival alanına dönüştü, bir işgal eylemine de dönüştü aynı zamanda ve giderek de artmaya başladı insanların sayısı. Evet. E, Şu anda tabii insan sayısında değişkenlik gösteriyor sürekli, e, lütfen bahsettiğimiz sürekli olan burada bu nöbeti tutan e, burada herhangi bir yeni bir yıkımın e, gerçekleşmesini önlemek üzere burada sabahlayan ve bu nöbeti sürdüren e, dayanışma birleşenleri olduğunu söylediğim. Kalkta, Geliyor, bilgi alıyor, kampanyayı istiyor, bilgi alıyor ve burada bir stikülasyon olduğunu söyleyebilirim. Evet. Yani sürekli bir artış değil ama gayet parkında park olma halinden sonra kadar alıkonmadığı park raktimlerinin de parka bir yaşayabileceği bir yandan bir park günü yaşıyoruz. Evet. Çok teşekkürler Kerem Bey. Detayları yani biz... Aktarmaya devam edeceğiz aynı şekilde Açık Radyo e, mikrofonlarından. Ben teşekkür ediyorum Açık Radyo'ya bütün tüm gönülden selam ve sevgilerim. Olup kolay gelsin görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Evet, e, Taksim Gezi Parkı e, gönüllerinden Kerem Akalın'la telefon bağlantısı gerçekleştirdik. E, Ve Taksim Gezi Parkı'nda olanların önce bir nöbetle ardından sivil itaatsizlik eylemiyle ve en sonunda da bir işgal eylemine doğru dönüşmeye başlayan bir şenlik ortamına dönüşmeye başlayan bir eylemden bahsettik bugün Açık Yeşil'de. Konserler vardı film gösterimleri vardı bu konserlerden bir tanesi de dün gece itibariyle Bandista tarafından verildi bizde. E, açık Radyo'da Bandista'ya bir e, selam göndererek aynı zamanda Gezi Parkı'ndaki e, nöbet tutan insanlara da bir mer merhaba diyerek e, programımızı burada bitiriyoruz. Görüşmek üzere. Anlarsa sıgor gör yük kar pullu da kövveə köfte ve açı beklese de bize riyon Naryamek için yürümeli izbe. Et Hai ti barricza, hai di barricza, ek me katalek fegos gulukit. Hai ti barricza, hai di barrica, ech mekata le fegos gully Let şu gün ya tapıyor diyor rehniz Haydi barikatza haydi barikatza en me katallek güllükçi Aïe ti barricca, hai di barricata, ech, me katalek wages to the kit-in, high di barricaca, high di barri cata, barricata, barricata, barricata, Haigébb a rikada, haigébb a rikada, egy mekkadat nem fejlődő lőként. Haigébb a rikada, haigébb a rikada, egy Açık yeşil.